14. İşaret Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın envai-i mucizatından bir nevi azimi, duasıyla zahir olan harikalardır. Evet şu nevi kat'i ve hakiki mütevatirdir. Cüz'iyat ve misalleri o kadar çoktur ki hesap edilmez. Misallerin çokları var ki onlar da mütevatir derecesine çıkmışlar belki Tevatür'e yakın meşhur olmuşlar. Bir kısmını öyle imamlar nakletmiş ki, meşhur mütevatir gibi katiyeti ifade eder. Biz şu pek çok misallerinden, Tevatür'e yakın ve meşhur derecesinde münteşir bazı misalleri, numune olarak ve her misalin de birkaç cüz'iyatını zikredeceğiz. 1. Misal Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yağmur duası, tevatür derecesinde ve çok defa tekrarla daima süratle kabul olması, başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim, e i̇mme Hadis nakletmişler. Hatta bazı defa, mimberi şerif üstünde yağmur duası için ellerini kaldırıp indirmeden yağmış. Sabıkan zikrettiğimiz gibi, bir iki defa ordu susuz kaldığı vakit bulut geliyordu, yağmur veriyordu. Hatta nübüvvetten evvel Ceddi Nebi Abdülmuttalib, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın küçüklük zamanında mübarek yüzüyle yağmur duasına giderdi. Onun yüzü hürmetine gelirdi ki, o hadise Abdülmuttalib'in bir şiiriyle iştihar bulmuş. Hem Vefat-ı Nebevi'den sonra Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı vesile yapıp demiş, Ya Rab, bu senin Habibi'nin amucasıdır. Onun yüzü hürmetine yağmur ver. Yağmur gelmiş. Hem İmam-ı Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki, yağmur için dua talep edildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dua etti. Yağmur öyle geldi ki mecbur oldular. Aman dua et kesilsin. Dua etti, birden kesildi. İkinci misal, tevatüre yakın meşhurdur ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sahabe ve imana gelenler daha kırka vasıl olmadan ve gizli ibadet etmekteyken dua etti. Allahümme bi İslam'a bi'umar abnil khattab ev bi Amr ibn Hişam. Allah'ım İslam'ı Ömer ibn-i Hattab veya Amr ibn Hişam'la aziz kıl. Bir iki gün sonra Hazreti Ömer i̇bn Hattab imana geldi. Ve İslamiyet'i İran ve izaz etmeye vesile oldu. Faruk unvan alisini aldı. Üçüncü misal. Bazı sahabe-i güzine ayrı ayrı maksatlar için dua etmiş. Duası öyle parlak bir surette kabul olmuş ki, o kerameti duaiye, mucize derecesine çıkmış. Ez cümle başta Buhari ve Müslim haber veriyorlar ki i̇bn Abbas'a şöyle dua etmiş. Allahümme fekkihhu din ve allimhut tevil. Allah'ım ona dinde derin bir kavrama gücü ver ve ona tevili öğret. Duası öyle makbul olmuş ki i̇bn Abbas tercümanül Kur'an unvanı zişanını ve Habrül Ümme yani Allame-i Ümmet Rütbeyi Ali'sini kazanmış. Hatta çok genç iken Hazreti Ömer onu ulema ve kudemay sahabe meclisine alıyordu. Hem başta İmam-ı Buhari ehli kütübü sahiha haber veriyorlar ki, Enes'in validesi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama niyaz etmiş ki, ''Sen hadimin olan Enes'in evlat ve malı hakkında bereketle dua et.'' O da dua etmiş, Allah'ım onun malını ve evladını çoğalt ve ona verdiklerini bereketli kıl demiş. Hz. Enes ahir ömründe kasemle ilan ediyor ki, ''Ben kendi elimle yüz evladımı defnetmişim. Benim malım ve servetim itibariyle de hiçbirisi benim gibi mesut yaşamamış.'' Benim malımı görüyorsunuz ki pek çoktur. Bunlar bütün dua ı nebeviyenin bereketindendir. Hem başta İmamı Bey Hakkî, Ehl-i Hadis haber veriyorlar ki, aşere-i Abdurrahman bin Avfa, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kesret mal ve bereketle dua etmiş. O duanın bereketiyle o kadar servet kazanmış ki, bir defa 700 deveyi yükleriyle beraber fi sebilillah tasadduk etmiş. ''İşte duayı nebeviyenin bereketine bakınız. Baarakallah deyiniz.'' Hem İmam-ı Buhari başta raviler naklediyorlar ki, resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Urve İbni Ebil Cade ticarette kar ve kazanç için bereketle dua etmiş. Urve diyor ki, ''Ben bazı küfe çarşısında duruyordum. Bir günde 40 bin kazanıyordum. Sonra evime dönüyordum.'' İmam-ı Buhari der ki, toprağı da eline alsa onda bir kazanç bulurdu. Hem Abdullah İbni Cafer'e kesret-i mal ve bereket için dua etmiş. Hz. Abdullah İbni Cafer o derece servet kazanmış ki, o asırda şöhret gir olmuş. O bereketi dua yinebevi ile hasıl olan serveti kadar, sehabetle de iştihar etmiş. Bu neviden çok misaller var. Numune için, bu dört misalle iktifa ediyoruz. Hem başta İmam-ı haber veriyor ki, Sa'd ibn Ebi Vakkas için resul aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatu vesselam dua etmiş. Allahümme estecib li sa'din iza da'ake. Allah'ım dua ettiğinde Sa'd'in duasını kabul et demiş. Sa'd'in duasının kabulü için dua etmiş. O asırda Sa'd'in duasından herkes korkuyordu. Duasının kabulü de şöhret buldu. Hem meşhur Ebu Katade'ye ferman etmiş, ''Eflah Allahu vejhek, Allahümme lehu fî ve beşerih.'' ''Allah yüzünü pâk etsin, Allah'ım onun saçına ve yüzüne bereket ver.'' diye genç kalmasına dua etmiş. Ebu Katade 70 yaşında vefat ettiği vakit, 15 yaşında bir genç gibi olduğu nakli sahih ile şöhret bulmuş. Hem meşhur şair Nabiga'nın kıssayı meşhuresidir ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanında bir şiirini okumuş. Şu fıkra. Belâgnes semâ'e fi mecdina ve senâ'ina ve inna nuridu fevqa zâlike mevheran. Yani şerefimiz göğe çıktı, biz daha üstüne çıkmak istiyoruz resul Ekrem aleyhissalatü vesselam mülatefe suretinde ferman etti. İlâ eyni ya ebâ Leyla dedi. İlâ'l cennet yâ Rasûlallah. Yani resul Ekrem aleyhissalatü vesselam latife olarak dedi. Gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki şiirinde orayı niyet ediyorsun. Nabiga dedi. Göklerin fevkinde cennete gitmek istiyoruz. Sonra bir manidar şiirini daha okudu resul Ekrem aleyhissalatü vesselam dua etti. La يَفْضُلِ اللّٰهُ فَاكَ Yani senin ağzın bozulmasın. İşte o duayı nebevinin bereketiyle o nabiga 120 yaşında bir dişi noksan olmadı. Hatta bazı bir dişi düştüğü vakit yerine bir daha geliyordu. Hem nakli sahih ile i̇mam Ali için dua etmiş ki, Allahümme kfihil harra vel berde. Yani, Ya Rab, soğuk ve sıcağın zahmetini ona gösterme. İşte şu dua bereketiyle İmam Ali, kışta yaz libasını giyerdi. Yazda kış libasını giyerdi. Derdi ki, o duanın bereketiyle hiçbir soğuk ve sıcağın zahmetini çekmiyorum. Hem Hazreti Fatıma için dua etmiş, Allahümme muşbi'al ca'ati. Yani, Ey açları doyuran Allah'ım, açlık elemini ona verme. Hz. Fatıma der ki, o duadan sonra açlık elemini görmedim. Hem Tufeyl İbni Amr, Resul-i Ekrem ve vesselamdan bir mucize istedi ki, götürüp kavmine göstersin. Resul-i Ekrem ve vesselam, Allahümme nevvir lehu demiş. İki göze ortasında bir nur zuhur etmiş. Sonra deneyi ucuna nakl olmuş. Bununla zinnur diye iştihar bulmuş. İşte bu vakalar ehadisi meşhur edendir ki katiyet peydah etmişler. Hem Ebu Hureyre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama şekva etmiş ki nisyan bana arız oluyor. Resul-i Ekrem vesselam ferman etmiş, bir mendil şeklinde bir şey açmış Sonra mübarek avucuyla gayipten bir şey alır gibi öyle avucunu oraya boşaltmış. 2 üç defa böyle yaparak Ebu Hureyre'ye demiş: "Şimdi mendili topla." Toplamış. Bu sırrı manevi dua yenebevi ile Ebu Hureyre kasem eder ki: "Ondan sonra hiçbir şey unutmadım." İşte bu vak'alar ehadisi meşhur edendirler. 4. misal Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın bedduasına mazhar olmuş birkaç vakayı beyan ederiz. Birincisi perviz denilen Fars padişahı, name-i nebeviyeyi yırtmış. Resul-i Ekrem ve vesselama haber geldi. Şöyle beddua etti. Allahümme mezzik mulkahu, Ya Rab nasıl mektubumu parçaladı, sen de onu ve onun mülkünü parça parça et. İşte bu bedduanın tesiri ki, o Kisra, Perviz'in oğlu şiire Veyh, hançerle onu paraladı. Sa'd bir i Vakkas da saltanatını parça parça etti. Sasaniye devletinin hiçbir yerde şevketi kalmadı. Fakat Kayser ve Sahir Melikler, Name-i Nebeviye'ye hürmet ettikleri için mahvolmadılar. İkincisi, Tevatür'e yakın meşhurdur. Ve ayet-i Kur'aniye işaret ediyor ki, Bidayette İslam'da Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Mescidül Haram'da namaz kılarken Ru'esâ-i Kureyş toplandılar. Ona karşı gayet bet bir muamele ettiler. O da o vakit onlara dua etti. İbn Mesud der ki: "Kasem ederim, o bet muameleyi yapan ve onun bet duasına mazhar olanların Gazveyi Bedir'de birer birer laşelerini gördüm." Üçüncüsü, Mudar denilen Arap'ın büyük bir kabilesi, Peygamber aleyhissalatu selamı tekzip ettikleri için onlara kaht ile beddua etti. Yağmur kesildi, kaht ve gala baş gösterdi. Sonra Mudar kavminden olan Kabile-i Kureyş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama iltimas ettiler. Dua etti, yağmur geldi, kahtlık kalktı. Bu vaka tevatür derecesinde meşhurdur. Beşinci misal, hususi adamlara bedduasının dehşetli kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Kat'i üç misali numune olarak beyan ederiz. Birincisi, Utbe İbni Ebi Leheb hakkında şöyle beddua etti. <gülüyor> yani, Allah'tan dilerim ki bir itini sana musallat etsin. Sonra utbe sefere giderken bir arslan gelip kafile içinde onu arayıp bulmuş parçalamış. Şu vaka meşhurdur. E imme-i hadis nakl ve tasih etmişler. İkincisi Muhallim İbni Cesame'dir ki Amir İbni Azbat'ı Gadr'la katletmişti. Halbuki amiri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onu cihat ve harp için kumandan edip bir bölükle göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu gadrin haberi Resul-i Ekrem ve vesselama yetiştiği vakit hiddet etmiş. Allahümme la teğfir muhallimin. Allahım, muhallimi affetme diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o muhallim öldü. Kabre koydular, kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular, iki taş ortasında muhkemce bir duvar yapılmış, o surette yer altında setredilmiş. Üçüncüsü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam görüyordu, bir adam sol eliyle yemek yer. Ferman etmiş, ''Kul bi yemînike'' ''Sağ elinle ye'' demiş. O adam demiş, ''Sağ elimle yapamıyorum.'' Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam demiş, Lesteta'ate diye beddua etmiş, kaldıramayacaksın. İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış. Altıncı misal, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hem duası, hem temasından zuhur eden pek çok harikalarından katiyet kesbetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birincisi, Hz. Halid İbni Velid'e, Seyfullah'a, birkaç saçını verip nusretine dua etmiş. Hz. Halid o saçları külahında hıfsetmiş. İşte o saç ve duanın bereketi hürmetine hiçbir harbe girmemiş, illa muzaffer çıkmış. İkincisi, Selman-ı Farisi evvelce Yahudilerin abdiymiş. Onun seyitleri onu azat etmek için çok şeyler istediler. 300 hurma fidanını dikip meyve verdikten sonra 40 okiye altın vermekle azat edilirsin dediler. Rasul Ekrem aleyhisselatü ve selam'a geldi, beyanı hal etti. Rasul Ekrem aleyhisselatü vesselam kendi eliyle Medine civarında 300 fidanı dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında Rasul Ekrem aleyhisselatü ve selamın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız bir tek başkası dikmişti, o tek meyve vermedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onu çıkardı, yeniden dikti, o da meyve verdi. Hem tavuk yumurtası kadar bir altını, ağzının tükrüğünü ona sürdü, dua etti, Selman'a verdi. Dedi, git Yahudilere ver. selman farisiyi gidip o altından kırk yayı onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın, Eskisi gibi baki kaldı. İşte şu vakıa, Hz. Selman-ı Pak'in, sergüzeşti hayatının en mühim bir hadiseyi i mucizekâranesidir. Muteber ve mevsuk imamlar haber vermişler. Üçüncüsü Ümmü Malik isminde bir sahabiye, Ukke denilen küçük bir yağ tulumundan, Resul-i Ekrem aleyhissalâtu yağ hediye ederdi. Bir defa resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona dua edip Ukke'yi vermiş, ferman etmiş ki, onu boşaltıp sıkmayınız. Ümmü Malik Ukke'yi almış, ne vakit evlatları yağ isterlerse, bereket-i duayı nebevi ile Ukke'de yağ bulurlardı. Hayli zaman devam etti. Sonra sıktılar, bereket kesildi. Yedinci misal Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla ve temasıyla ile suların tatlılaşması ve güzel koku vermesinin çok hadiseleri var. İki üç taneyi numune olarak beyan ederiz. Birincisi İmamı Beyhakî başta ehli hadis haber veriyorlar ki bir kuba denilen kuyunun suyu bazı kesiliyordu, yani bitiyordu. Rasul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam abdest suyunu içine koyup dua ettikten sonra kesretle devam etti daha hiç kesilmedi. İkincisi, başta Ebu Nuaym, Delailun Nubvede ehli hadis haber veriyorlar ki Enes'in evindeki kuyuya Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam tükrüğünü içine atıp dua etmiş. Medine-i Münevvere'de en tatlı su o olmuş. Üçüncüsü İbn Mace haber veriyor ki, Ma'i Zemzem'den bir kova su Resul Ekrem ve selam'a getirdiler. Bir parça ağzına aldı, kovaya boşalttı. Kova misk gibi raiha verdi. Dördüncüsü, İmam Ahmet İbni Hanbel haber veriyor ki, Bir kuyudan bir kova su çıkardılar. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam, içine ağzının suyunu akıtıp kuyuya boşalttıktan sonra, Misk gibi raiha vermeye başladı. Beşincisi, Ricalullah'tan, ve İmam-ı Müslim ve ulema Magrib'in muhtemedi ve makbûlü olan Hammad İbni Senem'e haber veriyor ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam deriden bir tuluk su doldurup ağzına üflemiş, dua etmiş. Bağladı, bir kısım sahabeye verdi. Ağzını açmayınız, yalnız abdest aldığınız vakit açınız demiş. Gitmişler abdest almak vaktinde ağzını açmışlar, Görüyorlar ki halis bir süt, ağzında da kaymak yağ. İşte bu beş cüz'ü, bazıları meşhur, bazı da mühim imamlar naklediyorlar. Bunlar ve burada nakledilmeyenlerle mecmu'u, manevi tevatür gibi bir mucize-i mutlakanın tahakkukunu gösteriyorlar. Sekizinci misal Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ve duasıyla, sütsüz ve kısır keçilerin mübarek elinin temasıyla ve duasıyla sütlü hem çok sütlü olmaları misalleri ve cüziyatları çoktur. Biz yalnız meşhur ve kat'i 2-3 misali numune olarak zikrediyoruz. Birincisi, ehli Siyer'in bütün muteber kitapları haber veriyorlar ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir ile beraber hicret ederken, Atike binti Tehalit el-Huzaiye denilen Ümmü Mabed hanesine gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Rasul Ekrem aleyhissalatü vesselam Ümmü Mabed'e ferman etti. Bunda süt yok mudur? Ümmü Mabed demiş ki, bunun vücudunda kan yoktur, nereden süt verecek? Rasul Ekrem aleyhissalatü vesselam gidip o keçinin beline elini sürmüş, memesini de meshetmiş, dua etmiş. Sonra demiş: "Kap getiriniz, sağınız." Sağdılar Resul Ekem Aleyhisselatu Vesselam Ebubekir Sıddık'la içtikten sonra o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş, öyle de mübarek kalmış. İkincisi Şatı İbn Mesut'un meşhur kıssasıdır ki İbn Mesut İslam olmadan evvel bazıların çobanıydı. Resûl-i Ekrem Aleyhisselatu ve Selam Ebu bekir sıddık ile beraber İbni Mesut'un keçileriyle bulunduğu yere gitmişler Resûl-i Ekrem aleyhisselatu ve Selam İbni Mesut'tan süt istemiş O da demiş keçiler benim değil başkasının malıdırlar Resûl-i Ekrem aleyhisselatu ve Selam demiş kısır sütsüz bir keçi bana getir O da, İki senedir teke görmemiş bir keçi getirdi. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam eliyle onun memesine meshedip dua etmiş. Sonra sağmışlar, halis bir süt almışlar, içmişler. İbn-i Mesud bu mucizeyi gördükten sonra iman etmiş. Üçüncüsü, resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın murdiası yani süt annesi olan Halime-i Sadiye'nin keçilerinin Kıssayı meşhuresidir ki, o kabilede bir derece kahtlık vardı. Hayvanat zayıf ve sütsüz oluyordular ve tok oluncaya kadar yemiyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam oraya, süt annesinin yanına gönderildiği zaman, onun bereketiyle Halime-i Sadiye'nin keçileri akşam vakti başkalarının hilafına olarak hem tok ve memeleri dolu olarak geliyorlardı. İşte bunun gibi siyer kitaplarında daha başka cüziyatları var. Fakat bu numuneler asıl maksada kafi'dir. 9. misal. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam bazı zatların başını ve yüzünü mübarek eliyle meshedip dua ettikten sonra zahir olan harikaların çok cüziyatından iştihar bulmuş birkaçının numune olarak beyan ediyoruz. Birincisi, Umeyr İbni Sa'd'ın başına elini sürmüş dua etmiş, 80 yaşında o adam, o duanın bereketiyle öldüğü vakit başında beyaz yoktu. İkincisi, Kays İbni Zeyd'in başına elini koyup meshedip dua etmiş, o duanın bereketiyle 100 yaşına girdiği vakit, meshin tesiriyle bütün başı beyaz, yalnız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elini koyduğu yer simsiyah olarak kalmış. Üçüncüsü Abdurrahman İbni Zeyd İbnil Hattab hem küçük hem çirkindi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam eliyle başını meshedip dua etmiş. O duanın bereketiyle kâmetçe en bala kâmet ve suretçe en güzel bir surete girmiş. Dördüncüsü Aiz İbni Amr'ın gazveyi Huneym'de yüzü yaralanmış. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam eliyle yüzündeki kanı silmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elinin temas ettiği yer, parlak bir nuraniyet vermiş ki, muhaddisler keğurratil ferasi tabir etmişler. Yani, doro atın alnındaki beyaz gibi, temas yeri öyle parlıyordu. Beşincisi, Katade İbni Milhan'ın yüzüne elini sürmüş, dua etmiş. Katade'nin yüzü ayna gibi parlamaya başlamış. Altıncısı, ümmül Müminin Ümmü Seleme'nin kızı ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın üvey kızı Zeynep e küçükken, Resul-i Ekrem ve vesselam onun yüzüne abdest suyu atıp tatif etmiş. O suyun temasından sonra Zeynep'in hüsn ve cemali acip suret almış, bedî-ül cemal olmuş. İşte şu cüz'iyatlar gibi daha çok misaller var. Onların çoğunu eğim hadis nakletmişler. Bu cüz'iyatın her birini haberi vahit ve zayıf farz etsek dahi yine mecmu'u manevi bir tevatür hükmünde mutlak bir mucize-i Ahmediye ve selamı gösterir. Çünkü bir hadise ayrı ayrı ve çok suretlerle nakledilse asıl hadisenin vuku kat'i olur. Suretlerin her biri zayıf dahi olsa yine asıl hadiseyi ispat ediyor. Mesela bir gürültü işitildi. Bazıları dediler ki filan ev harab oldu. Diğeri başka ev harab oldu dedi. Daha başkası başka bir evi söyledi ve ha keza. Her bir rivayet haberi vahitte zayıf da hilaf-ı de hilaf olabilir. Fakat asıl vaka ki bir ev harab olmuş o katidir. Onda bütün müttefiktirler. Halbuki bahsettiğimiz şu altı cüz'iyat hem sahihtirler hem bazıları şöhret derecesine çıkmışlar. Faraza bunların her birini zayıf haddetsek, temsilde mutlak bir hane harap olması gibi, yine cüz'iyatın mecmuunda mutlak bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatu vesselamın vücudunu katiyen gösterir. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mucizatı bahiresi, her bir nevi de katî olarak mevcuttur. Cüziyatı dahi o külli ve mutlak mucize'nin suretleri veya hutt numuneleridir. Rasulü Ekrem aleyhisselatu ve selamın nasıl ki eli, parmakları, tükürü, nefesi, sözü yani duası çok mucizatın mebde'i oluyor? Aynen öyle de Rasulü Ekrem aleyhisselatu ve selamın sairle taife ve duyguları ve cihazatı çok harikalara medardır. Kütüb-ü siyer ve tarih, o harikaları beyan etmişler. Siret ve suret ve duygularında, çok delail-i nübüvvet bulunduğunu göstermişler. 15. işaret. Nasıl ki taşlar, ağaçlar, kamer, güneş, onu tanıyorlar. Birer mucizesini göstermekle nübüvvetini tasdik ediyorlar. Öyle de hayvanat taifesi, ölüler taifesi, cinler taifesi, melaikeler taifesi o zat mübarek'i tanıyorlar ve nübüvvetini tasdik ediyorlar ki onlar onu tanıdıklarını her bir taifesi bazı mucizatını göstermekle gösteriyorlar. Ve nübüvvetinin tasdikini ilan ediyorlar. Şu on beşinci işaretin üç şubesi var. Birinci şubesi, hayvanat cinsi, resul Ekrem Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı tanıyorlar. Ve mucizatını da izihar ediyorlar. Şu şubenin çok misalleri var. Biz yalnız burada meşhur ve manevi tevatür derecesinde kat'i olmuş, veya muhakkakîn Emen’in e olmuş veya ümmet telakki bil kabul etmiş olan bir kısım hadiseleri numune olarak zikredeceğiz. Birinci hadise Manevi tevatür derecesinde bir şöhretle Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu bekir Sıddık ile küffarın takibinden kurtulmak için tahassun ettikleri garı sevrin kapısında iki nöbetçi gibi İki güvercin gelip beklemeleri ve örümcek dahi perdedar gibi harika bir tarzda kalın bir ağ ile mağara kapısını örtmesidir. Hatta Rüesayı Kureyş'ten Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın eliyle Gazve-i Uhud'da öldürülen Übey ibn Halef mağaraya bakmış. Arkadaşları demişler mağaraya girelim. O demiş nasıl girelim? Burada bir ağ görüyorum ki Hazreti Muhammed tevellüt etmeden bu ağ yapılmış gibidir. Bu iki güvercin işte orada duruyor. Adam olsa orada dururlar mı? İşte bunun gibi mübarek güvercin taifesi, Fethi Mekke'de dahi Resul-i İkram aleyhissalatu vesselamın başı üzerinde gölge yaptıklarını İmam-ı Celil İbni Vehb naklediyor. Hem nakli sahih ile Hz. Aişe-i haber veriyor ki, Güvercin gibi dacin denilen bir kuş hanemizde vardı. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam hazır olsaydı hiç de belenmezdi. Sükutla dururdu. Ne vakit Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam çıksaydı o kuş başlarda harekete giderdi, gelirdi, hiç durmuyordu. Demek o kuş Resul Ekrem ve vesselam'ı dinliyordu. Huzurunda temkinle sükut ederdi. İkinci hadise 5-6 tarikle manevi bir tevatür hükmünü almış kurt hadisesidir ki, bu kıssayı acibe çok tariklerle meşhur sahabelerden nakledilmiş. Ez cümle Ebu el Hudri ve Seleme İbn'il Ekva ve ibn Vehb ve Ebu Hureyre ve bir vak'a sahibi çoban, uhban gibi müteaddit tariklerle haber veriyorlar ki, bir kurt keçilerden birisini tutmuş, Çoban kurdun elinden kurtarmış. Zip demiş, Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın. Çoban demiş, acayip, Ziip konuşur mu? Zip ona demiş, acayip senin halindedir ki, bu yerin arka tarafında bir zat var ki sizi cennete davet ediyor, peygamberdir. Onu tanımıyorsunuz. Bütün tarikler kurdun konuşmasında müttefik olmakla beraber, Kuvvetli bir tarik olan Ebu Hureyre ihbarında diyor ki, Çoban kurda demiş, Ben gideceğim, fakat benim keçilerime kim bakacak? Zib demiş, ben bakacağım. Çobansa, çobanlığı kurda devredip gelmiş, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı görmüş, iman etmiş, dönüp gitmiş. zib bir çoban bulmuş, zayiat yok. Bir keçi ona kesmiş, çünkü ona üstatlık etmiş. Bir tarihte Ru'esai Kureyş'ten Ebu Süfyan da Safvan bir kurdu gördüler. Bir ceydanı takip edip harem-i şerife girdi. Kurt dönmüş, sonra taacüp etmişler. Kurt konuşmuş. Risaleti Ahmediyeyi haber vermiş. Ebu Süfyan Safvan'a demiş ki: "Bu kıssayı kimseye söylemeyelim. Korkarım Mekke boşalıp onlara ittihaak edecekler." El hasıl Kurt kıssası kat'i ve manevi mütevatir gibi kanaat verir. Üçüncü hadise, 5-6 tarikle mühim sahabelerden nakledilen Cemel hadisesidir ki, ez cümle Ebu Hureyre ve Salebe İbni Malik ve Cabir İbni Abdillah ve Abdullah İbni Cafer ve Abdullah İbni Ebi Evfa gibi müteaddit tarikler ve o tariklerin başındaki sahabeler müttefikan haber veriyorlar ki, deve gelmiş, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama tahiyye-i ikram nevinden secde edip konuşmuş. Ve birkaç tarikta haber veriliyor ki o deve bir bağda kızmış, vahşi olmuş, yanına kimseyi sokmuyor. Hücum ediyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam girdi, deve geldi, ikramen secde etti, yanında ıhtı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yular taktı, deve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama dedi, beni çok meşakkatli şeylerde çalıştırdılar. Şimdi de beni kesmek istiyorlar. Onun için kızdım. Deve sahibine söyledi böyle midir? Evet dediler. Hem Resul-i Ekrem vesselamın Adba ismindeki devesi vefat-ı sonra kederinden ne yedi ne içti ta öldü. Hem o deve Resul-i Ekrem vesselamla mühim bir kıssayı konuştuğunu Ebu İshak-ı İsferayani gibi bazı mühim imamlar haber vermişler. Hem nakli sahih ile Cabir İbni Abdillah'ın bir seferde devesi çok yorulmuştu. Daha yürüyemiyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o deveye ufak bir dürtmekle dürttü. O deve, o iltifatı Ahmedi'den o kadar bir çeviklik, bir sevinçlik peydah etti ki daha süratinden dizgini zapt edilmiyor, yolda yetişilmiyordu. Hazreti Cabir haber veriyor. Dördüncü Hadise Başta İmam-ı Buhari, e İmme i Hadis haber veriyorlar ki, bir defa gecede Medine-i Münevvere'nin haricinde düşman hücum ediyor gibi mühim bir hadise işa'a edildi. Sonra cesur atlılar çıktılar gittiler. Yolda görüyorlar bir zat geliyor. Baktılar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdır. Ferman etmiş bir şey yoktur. Meşhur Ebu Talha'nın atına binip şecaat-ı kudsiyesi herkesten evvel gitmiş, tahkik etmiş ve dönmüştü. Ebu Talha'ya ferman etmiş. Yani senin atın sarsmadan gayet çabuktur. Halbuki Ebu Talha'nın atı katuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmındandı. O geceden sonra hiçbir at ona karşı yürüyüşte mukabele edemiyordu. Hem nakli sahih ile bir defa Resul-i Ekrem vesselam seferde namaz kılacak vaktinde atına dedi, dur, o da durdu. Namaz bitinceye kadar hiçbir azasını kımıldatmadı. Beşinci hadise Resul-i Ekrem vesselamın hizmetkarı Sefi'ne, Yemen valisi Muaz ibni Cebel'in yanına gitmek için, Resul-i Ekrem Selam'dan vesselamdan emir alıp gitmiş. Yolda bir arslan rast gelmiş. O sefine ona demiş, ben Resul-i Ekrem Selam'ın vesselamın hizmetkârıyım. Arslan ses verip ayrılmış, ilişmemiş. Diğer bir tarikte haber veriyorlar ki, sefine döndüğü vakit yolu kaybetmiş, bir arslana rast gelmiş. Arslan ona ilişmemekle beraber yolu da göstermiş. Hem Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki demiş, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına bir bedevi geldi. Arapça dab denilen bir susmar yani keler elindeydi. Dedi eğer bu hayvan sana şehadet etse, ben sana iman getiririm. Yoksa iman getirmem. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hayvandan sordu. O susmar fasih bir dille, risaletine şahadet etti. Hem Ümmü'l-Mü'minin Ümmü Seleme haber veriyor ki bir Ceylan Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselamla konuşmuş ve risaletine şahadet etmiş. İşte bunun gibi çok misaller var. Hem de kat'i şöhret bulmuş birkaç numuneyi gösterdik. Ve Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselamı tanımayana ve itaat etmeyene deriz: Ey insan, ibret alınız. Kurt Arslan, Resul-i Ekrem ve vesselam'ı tanıyor, itaat ediyorlar. Sizlerin hayvandan, kurttan aşağı düşmemeye çalışmanız iktiza eder. İkinci şube Cenazelerin ve cinlerin ve melaikelerin Resul-i Ekrem ve vesselam'ı tanımalarıdır. Bunun da çok hadiseleri var. Numune için şöhret bulmuş, ve mevsuk imamlar haber vermiş birkaç numuneyi evvela cenazelerden göstereceğiz. Ama cin ve melaike ise o mütevatirdir. Onların misalleri bir değil, bin'dir. İşte ölülerin konuşması misallerinden birincisi şudur ki, ulema-i zahir ve batının, tabi'in zamanında en büyük reisi ve i̇mam Ali'nin mühim ve sadık bir şakirde olan Hasan-ı Basri haber veriyor ki, bir adam Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına gelerek ağlayıp sızladı. Dedi, benim küçük bir kızım vardı, şu yakın derede öldü, oraya attım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona acıdı. Ona dedi, gel oraya gideceğiz. Gittiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o ölmüş kızı çağırdı. Ya fülane dedi. Birden o ölmüş kız Lebbeyk Buyur emret. Emrin başım üstüne dedi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ferman etti. Tekrar peder ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin? O dedi, yok. Ben onlardan daha hayırlısını buldum. İkincisi İmamı Beyhaki ve İmamı İbn Adi gibi bazı mühim imamlar Hazreti Enes İbn Malik'ten haber veriyorlar ki Enes demiş bir ihtiyare kadının bir tek oğlu vardı. Birden vefat etti. O saliha kadın çok müteessir oldu. Dedi, Ya Rab, senin rızan için, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın biatı ve hizmeti için hicret edip buraya geldim. Benim hayatımda istirahatimi temin edecek tek evlatçığımı o Resul'ün hürmetine bağışla. Enes der, o ölmüş adam kalktı, bizimle yemek yedi. İşte şu hadiseyi acibeye işaret ve ifade eden İmam-ı Busayri'nin Kaside-i Bürde'de şu fıkrasıdır. ayatuhu <gülüyor> Yani eğer alametleri onun kadrine muvafık derecesinde azametini ve makbuliyetini gösterseydiler Değil yeni ölmüşler, belki onun ismiyle çürümüş kemiklerde ihya edilebilirdi. Üçüncü hadise Başta İmam-ı Beyhakî gibi raviler, Abdullah İbni Ubeydillâhi'l-Ensâri'den haber veriyorlar ki, Abdullah demiş, Sabit İbni Kays İbni Şemmas'ın Yemame Harbi'nde şehit düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konurken birden ondan bir ses geldi. Muhammedun Resulullahı, Ebubekr'in Sıddıku ve Ömerü'ş Şehîdu ve Osmanul Berrur Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ebubekir Sıddık, Ömer Şehit, Osman da iyilik ve merhamet timsalidir dedi. Sonra açtık baktık ölü cansız. İşte o vakit daha Hazreti Ömer hilafete geçmeden şahadetini haber veriyor. 4. Hadise i̇mam Taberani ve Ebu Nuaym Delail-i Nübüvvede Numan İbni Beşir'den haber veriyorlar ki Zeyd İbni Harice çarşı içinde birden düşüp vefat etti. Eve getirdik. Akşam ve yatsı arasında etrafında kadınlar ağlarken birden ''Ensitu, ensitu'' ''Susunuz'' dedi. Sonra fasih bir lisanla ''Muhammedur Resulullah'' Esselamu aleyke ya Resulallah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Selam sana ey Allah'ın Resulü diyerek bir miktar konuştu. Sonra baktık ki cansız vefat etmiş. İşte cansız cenazeler onun risaletini tasdik etse, canlı olanlar tasdik etmese, elbette o cani canlılar cansızlardan daha cansız, ve ölülerden daha ölüdürler. Ama melaikelerin Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm'a hizmeti ve görünmesi ve cinnilerin ona iman ve itaati mütevatirdir. Nas-ı Kur'an ve çok âyâtla musarrahtır. Gazveyi Bedir'de beş bin melaike, nasıl ı Kur'an'la önde sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar. Hatta o melekler, melaikeler içinde ashabu Bedir gibi şeref kazanmışlar. Şu meselede iki cihet var. Birisi, cin ve melaikenin taifeleri, hayvan ve insanın taifeleri gibi vücutları kat'i ve bizimle münasebettar olduğu, 29. sözde, iki kere iki dört eder derecesinde bir kat'iyetle ispat etmişiz. Onların ispatını o söze havale ederiz. İkinci cihet. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şerefiyle, eseri mucizesi olarak, Efradı ümmeti onları görmek ve konuşmaktır. İşte başta Buhari ve İmam-ı Müslim, e-İmme-i Hadis, müttefikan haber veriyorlar ki, bir defa melek, yani Hazreti Cebrail, beyaz dibaslı bir insan suretinde gelmiş, Resul-i Ekrem ve vesselam sahabeleri içinde otururken yanına gitmiş, demiş, Mel İslamı, mel imanı, mel ihsanı. Yani iman, İslam, ihsan nedir? Tarif et. Resul Ekrem Aleyhisselatu Vesselam tarif etmiş. Oradaki cemaati sahabe hem ders almış, hem de o zatı iyi görmüşler. O zat misafir gibi görünürken, üstünde alameti sefer eseri hiç yoktu. Kalktı birden kayboldu. O vakit Resul Ekem Aleyhissalatu ve Selam ferman etmiş ki size ders vermek için Cebrail böyle yaptı. Hem haberi sahihle ve haberi kat'î ile ve manevi tevatür derecesinde eğinmeyi hadis haber veriyorlar ki Hazreti Cebrail'i çok defa Hüsnü Cemal sahibi olan Dıhiye suretinde Resul Ekem Aleyhissalatu ve Selam'ın yanında sahabeler görüyorlardı. Ez cümle Hazreti Ömer ve İbn Abbas ve Üsame İbn Zeyd ve Haris ve Ayşe Sıddıka ve Ümmü Seleme katiyen sabittir ki bunlar katiyen haber veriyorlar ki biz Hazreti Cibril'i Duhye suretinde Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın yanında çok görüyoruz. Acaba hiç mümkün müdür ki bu zatlar görmeden görüyoruz desinler? Hem nakli sahihi kati ile aşeri mübeşşereden İran Fatihi Sadib Nebi Vakkas haber veriyor ki Gazveyi Uhud'ta Resul Ekrem Vesselam'ın iki tarafında iki beyaz libaslı ona nöbetdar gibi muhafız suretinde gördük. İkisi de anlaşıldı ki meleklerdir ve Hazreti Cebrail ile Mikail olduğunu anladık. Acaba böyle bir kahramanı İslam gördük dese görmemek mümkün müdür? Hem Ebu Sufyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip, Ammizade-i Nebevi, nakli sahih ile haber veriyor ki, Gazveyi Bedir'de gökle yer arasında beyaz libaslı atlı zatları gördük. Hem Hazreti Hamza resul Aleyhisselatu Ekrem aleyhissalatü vesselamdan niyaz etti ki, ben Cebrail'i görmek istiyorum. Kabe'de ona gösterdi. Dayanamadı, bir huş olduğu yere düştü. Bu çeşit melaikeleri görmek vukuatı çoktur. Bütün bu vukuat, bir nevi mucize-i Ahmediye aleyhissalatu vesselam'ı gösteriyor ve delalet ediyor ki, onun misbah-ı nübüvvetine melaikeler dahi pervanelerdir. Cinnilerse, onlarla görüşmek ve görmek değil sahabeler, belki avam-ı ümmet dahi çoklarıyla görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en katî en sahih haberle, e imme hadis bize diyorlar ki, i̇bn Mesut Mesud, batn Nahle'de e ihtidası gecesinde, e gördüm. Ve Sudan kabilesinden, Zut denilen uzun boylu taifeye benzettim. Onlara benziyordular. En meşhurdur, ve hadis imamları tahriç ve kabul ettikleri Hazreti Halid İbni Velid vakasıdır ki, Uzza denilen sanemi tahrip ettikleri vakit, siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı. Hz. Halid bir kılınçla o cinniyeyi iki parça etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hadise için ferman etmiş ki Uzza sanemi içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez. Hem Hz. Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş biz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanındayken ihtiyar şeklinde Elinde bir asa, Hame isminde bir cinli geldi. İman etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı gitti. Şu ahirki hadiseye, Çendan bazı hadis imamları ilişmişler. Fakat mühim imamlar sıhhatine hükmetmişler. Her neyse bu nevi de uzun söylemeye lüzum yok misalleri çoktur. Hem deriz ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ile terbiyesiyle ve onun arkasında gitmesiyle binler şeyh-i geylani gibi aktaplar, asfiyalar, melaikeler ve cinlerle görüşmüşler ve konuşuyorlar. Ve bu hadise yüz tevatür derecesinde ve çok kesrettedir. Evet, ümmet Muhammed aleyhisselamın melaike ve cinlerle temasları ve tekellümleri ise, Resul-i Ekrem ve vesselam'ın terbiye ve irşadı icazkaranesinin bir eseridir. 3. şube. Resul-i Ekrem ve vesselam'ın hıfzı ve ismeti bir mucize-i bahiredir. Vallahu Allah seni insanlardan korur, koruyacak. Maide 67 ayeti kerimesinin hakikati bahiresi çok mucizatı gösterir. Evet Resul-i Ekrem vesselam çıktığı vakit değil yalnız bir taifeye bir kavme bir kısım ehli siyasete veya bir dine belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Halbuki onun amucası en büyük düşman ve kavm ve kabilesi düşmanken 23 sene nöbettarsız tekellüfsüz, muhafazasız ve pek çok defa suikaste maruz kaldığı halde, Kemal-i rahat döşeğinde vefat edip meleği alaya çıkmasına kadar hıfs ve ismeti ne kadar kuvvetli bir hakikati ifade ettiğini ve ne kadar metin bir noktayı istinat olduğunu güneş gibi gösterir. Biz yalnız numune için katiyet kespetmiş birkaç hadiseyi zikredeceğiz. Birinci hadise Ehli Siyer ve Hadis müttefikan haber veriyorlar ki Kureyş kabilesi Resul Ekrem ve Vesselam'ı öldürtmek için kat'i ittifak ettiler. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle Kureyş içine fitne düşmemek için her kabileden la akal bir adam içinde bulunup 200'e yakın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht hükmünde olarak Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın hane-i saadetini bastılar. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi, sen bu gece benim yatağımda yat. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm beklemiş, ta Kureyş gelmiş, bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı, birisi onu görmedi. İçlerinden çıktı gitti. gar sevride Sevr'de iki güvercin ve bir örümcek bütün Kureyş'e karşı ona nöbettar olup muhafaza ettiler. İkinci hadise Vakıat-ı Kat'iyedendir ki mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit Kureyşlü esası mühim bir mal mukabilinde Süraka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler ta takip edip onları öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir-i beraber gardan çıkıp giderken gördüler ki Süraka geliyor. Ebu Bekir-i Sıddık telaş etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mağarada dediği gibi La Üzülme Allah bizimle beraberdir dedi. Sürakaya bir baktı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 Gazve-i Gatafan ve Enmar'da müteaddit tariklerle eğimme hadis haber veriyorlar ki, Gavres isminde cesur bir kabile reisi kimse görmeden tam Resul-i Ekrem ve vesselamın başı üzerine gelerek, yalın kılınç elinde olduğu halde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama dedi, Kim seni benden kurtaracak? Demiş Allah. Sonra böyle dua etti. Allah'ım, bu kafire karşı dilediğin bir şekilde bana destek ol, yardım et. Birden o gavres, iki omuzu ortasına gayipten bir darbe yer, o kılınç elinden düşer yere yuvarlanır. Rasul i Ekrem aleyhissalatü vesselam kılıncı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der, sonra affeder, o adam gider taifesine o pek cüretkar cesur adama herkes hayrette kalır. Ne oldu sana? Niçin bir şey yapamadın dediler. O dedi hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisinin yanından geliyorum. Hem şu hadise gibi gazve-i Bedir'de bir münafık Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı bir gaflet vaktinde kimse görmeden tam arkasından kılıç kaldırıp vururken Birden Resul-ü Ekrem aleyhissalatu ve selam bakmış, o titreyip kılıç elinden yere düşmüş. Dördüncü hadise. Manevi tevatüre yakın bir şöhretle ve ekser ehli tefsirin inna ce'alnâ fî a'nâkihim aghlâlan fehiye ilâ'l-ezqâni fehum muqmahûn ve min beyne eydîhim saddan ve min halfihim saddan biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Çenelere kadar dayanan o halkalar yüzünden kafaları kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Yasin 8-9 ayetinin sebebi nüzulü ve ehli tefsir allameleri ve ehli hadis imamları haber veriyorlar ki, Ebu Cehil yemin etmiş ki ben secdede Muhammed'i görsem bu taşla onu vuracağım. Büyük bir taş alıp gitmiş. Secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmaktayken elleri yukarıda kalmış. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış. Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise ya Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın müsaadesiyle veya hut ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. Hem yine Ebu Cehil kabilesinden bir tarikte Velid İbni Mugire yine Resul-i Ekrem ve selamı vurmak için büyük bir taşı alıp secdedeyken vurmaya gitmiş. Gözü kapanmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Mescid-i Haram'da görmedi, geldi, onu gönderenleri de görmüyordu, yalnız seslerini işitiyordu. Ta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı. Hem Nakli sahih ile Ebu Bekir-i Sıddık'tan haber veriyorlar ki, Sure-i Tebbet yedâ Ebi Leheb Ebu Leheb'in iki eli kurusun, yok olsun, tebbet bir nazil olduktan sonra, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil denilen Hammâletel Hatab Odun hammalı bir taş alıp Mescid-i Haram'a gelmiş. Ebu Bekir'le Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam orada oturuyorlarmış. Gözü Ebu Bekir-i Sıddık'ı görüyor soruyor. Ya Ebu Bekir, senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicbetmiş. Ben görsem bu taşı ağzına vuracağım. Yanındayken Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamı görmemiş. Elbette hıfsı ilahide olan bir Sultanı Levlaki, böyle bir cehennem oduncusu, onun huzuruna girip göremez. Ağzına mı düşmüş? Beşinci hadise Haberi sahihle haber veriliyor ki Amir İbni Tufeyl ve Erbet İbni Kays ikisi ittifak ederek Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın yanına gitmişler. Amir demiş ben onu meşgul edeceğim. Sen onu vuracaksın. Sonra bakıyor ki bir şey yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi neden vurmadın? Dedi, nasıl vuracağım, ne kadar niyet ettim, bakıyorum ki ikimizin ortasına sen geçiyorsun, seni nasıl vuracağım? Altıncı Hadise Nakli sahihle haber veriliyor ki, Gazve-i Uhud'da veya Huneyn'de, Şeybe İbni Osmanil Hacebi ki, Hazret Hamza onun hem amucasını hem pederini öldürmüştü, intikamını almak için gizli geldi. Ta Aleyhisselatu Aleyhissalatu vesselam'ın arkasından yalın kılıç kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Rasulekem Aleyhissalatu vesselam ona baktı, elini göğsüne koydu. Şeybeder ki o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olmazdı. İmana geldi. Rasulekem Aleyhissalatu vesselam ferman etti. Haydi git harbet. Şeybe dedi ben gittim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam önünde harp ettim. Eğer o vakit pederim de rast gelseydi, vuracaktım. Hem Fetih i Mekke gününde fedale namında birisi, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına vurmak niyetiyle geldi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona bakıp tebessüm etti. ''Nefsinle ne konuştun?'' dedi. Ve fedale için talebi mağfiret etti. Fedale imana geldi ve dedi ki: O vakit ondan daha ziyade dünyada sevgilim olmazdı. 7. hadise. Nakli sahih ile Yahudiler suikast niyetiyle Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak anında Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam o dakikada hıfsı ilahi ile kalkmış, o suikast de akıyım kalmış. Bu yedi misal gibi çok hadiseler vardır. Başta İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim ve e İmme-i Hadis Hz. Ayşe radiyallahu anhadan naklediyorlar ki <gülüyor> ''Allah seni insanlardan koruyacaktır.'' Maide 67 ayeti nazil olduktan sonra ara sıra Resul-i Ekrem ve vesselamı muhafaza eden zatlara ferman etti. Ya eyühennas insarifu fekad Yani nöbet tutmaya lüzum yok. Benim Rabbim beni hıfs İşte şu risale de baştan buraya kadar gösteriyor ki şu kainatın her nev'i her alemi Resul-i Ekrem aleyhi vesselam'ı tanır ala kadardır. Her bir nev kainatta onun mucizatı görünüyor. Demek Ozat Ahmediyi Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın fakat kainatın haliki itibariyle ve bütün mahlukatın Rabbi ile memurudur ve resulüdür. Evet. Nasıl ki bir padişahın büyük ve müfettiş bir memurunu her bir dairebilir ve tanır. Hangi daireye girse onunla münasebettar olur. Çünkü umumun padişahı namına bir memuriyeti var. Eğer mesela yalnız adliye müfettişi olsa, o vakit adliye dairesiyle münasebettar olur. Başka daireler onu pek tanımaz. Ve askeriye müfettişi olsa, mülkiye dairesi onu bilmez. Öyle de anlaşılıyor ki, bütün devair-i saltanata ilahiyede melekten tut, Ta sineye ve örümceğe kadar her bir taife onu tanır ve bilir veya bildirilir. Demek Hatemül Enbiya ve Resul-i Rabbil Alemin'dir. Ve umum enbiyanın fevkinde Risaletinin şumulu var. 16. işaret İrhasat denilen bi'set-i evvel fakat nübüvvetle alakadar olarak vücuda gelen harikalar dahi delâil-i nübüvvettir. Şu da üç kısımdır. Birinci kısım, nas Kur'an'la Tevrat, İncil, Zebur ve Suhuf-u Enbiya'nın nübüvvet-i Ahmediye aleyhissalâtu vesselâm'a dair verdikleri haberdir. Evet madem o kitaplar semavidirler, ve madem o kitap sahipleri embiyadırlar, elbette ve her halde onların dinlerini neseden ve kainatın şeklini değiştiren ve yerin yarısını getirdiği bir nurla ışıklandıran bir zattan bahsetmeleri zaruri ve katidir. Evet, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar. Nev-i Beşer'in en büyük hadisesi olan hadise-i Muhammediye ve vesselam'a haber vermemek kabil midir? İşte madem bilbedahe haber verecekler, herhalde ya tekzip edecekler, ta ki dinlerini tahripten ve kitaplarını nesihten kurtarsınlar. Veya tasdik edecekler, ta ki o hakikatli zat ile dinleri hurafattan ve tahrifattan kurtulsun. Halbuki dost ve düşmanın ittifakıyla tekzip emaresi hiçbir kitapta yoktur. Öyleyse tasdik vardır. Madem mutlak bir surette tasdik vardır ve madem şu tasdikin vücudunu iktiza eden kat'i bir illet ve esaslı bir sebep vardır, biz dahi o tasdikin vücuduna delalet eden üç hücceti katıa ile ispat edeceğiz. Birinci Hüccet Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın lisanıyla onlara der ki, ''Kitaplarınızda benim tasdikim ve efsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerle kitaplarınız beni tasdik ediyor.'' ''Kul fettü bit-tevrati fetluha in kuntum ''De ki, doğruysanız Tevrat'ı getirip okuyun.'' Ali İmran 93 فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ De ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra gönülden dua edelim de, Allah'ın lanetini, yalancıların üstüne atalım. Ali İmran 65 gibi ayetlerle onlara meydan okuyor. Tevratınızı getiriniz, okuyunuz ve geliniz biz çoluk ve çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakk'ın dergahına el açıp yalancılar aleyhinde lanetle dua edeceğiz diye mütemadiyen onların başına vurduğu halde hiç Yahudi bir alim, veya nasrani bir kıssıyız, onun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi pek çok kesrette bulunan, ve pek çok inatlı ve hasetli olan kafirler ve münafık Yahudiler, ve bütün alemi küfür, her tarafta ilan edeceklerdi. Hem demiş, ya yanlışımı bulunuz, veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihat edeceğim. Halbuki bunlar, Harbi ve perişaniyeti ve hicreti ihtiyar ettiler. Demek yanlışını bulamadılar. Bir yanlış bulunsaydı onlar kurtulurlardı. İkinci Hüccet Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri, Kur'an gibi icazları olmadığından, hem mütemadiyen tercüme tercüme üstüne olduğundan, pek çok yabani kelimeler içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevhilleri, onların ayetleriyle iltibas edildi. Hem bazı nâdanların ve bazı ehli garazın tahrifatı da ilave edildi. Şu surette o kitaplarda tahrifat, tahrirat çoğaldı. Hatta Şeyh Rahmetullahi Hindi, Allame-i Meşhur, kütüb Sabıkan'ın binler yerde tahrifatını keşişlerine, ve Yahudi ve Nasara ulemasına ispat ederek iskat etmiş. İşte bu kadar tahrifatla beraber şu zamanda dahi meşhur hüseyin Cisri rahmetullahi aleyh o kitaplardan 110 delil nübüvvet Ahmediye'ye dair çıkarmıştır. Risale-i Hamidiye'de yazmış. O risaleyi de manastırlı merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder görür. Hem pek çok Yahudi uleması ve Nasara uleması ikrar ve itiraf etmişler ki kitaplarımızda Muhammed-i Arabi Aleyhisselatu ve selamın ifsafı yazılıdır. Evet, gayrimüslim olarak başta meşhur Rum meliklerinden Herakl itiraf etmiş. Demiş ki: "Evet, İsa aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatu ve selam'dan haber veriyor." Hem Rum Beliki Mukavkıs namında Mısır hakimi ve ulemayı Yahudun en meşhurlarından İbn Suriya ve İbn Ahtab ve onun kardeşi Ka'b bin Esed ve Zübeyr bin Baata gibi meşhur ulema ve reisler gayrimüslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki evet kitaplarımızda onun evsafı vardır ondan bahsediyorlar Hem Yahudun meşhur ulemasından ve Nasara'nın meşhur kıssislerinden kütübü sabıkada, evsaf-ı Muhammediye aleyhisselamı gördükten sonra, inadı terk edip imana gelenler, evsafını Tevrat ve İncil'de göstermişler. vesaire Yahudi ve Nasrani ulemasını onunla ilzam etmişler. Ez cümle meşhur Abdullah ibn Selam, ve Vehb ibn-i Münebbih ve Ebu Yasir, ve Şamul, ki bu zat Melik-i Yemen Tübba' zamanındaydı. Tubba nasıl gıyaben ve bi'setten evvel iman getirmiş, Şamul de öyle. Ve Sa'yye'nin iki oğlu olan Üseyd ve Salebe ki İbni Heyyeban denilen bir Arif-i Billah bi'setten evvel Beni Nadir kabilesine misafir olmuş. Qaribun zuhur nebiyyin hâzâ dâru hicratihî bir peygamberin zuhuru çok yakındır. Burası da onun hicret edeceği yerdir demiş, orada vefat etmiş. Sonra o kabile, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla harp ettikleri zaman, üseit ve Sâlebe meydana çıktılar. O kabileye bağırdılar. Vellâhi huvellezî ahide ileykum Yani İbni Hayyyebân'ın haber verdiği zat budur, onunla harp etmeyiniz. Fakat onlar onları dinlemediler, belalarını buldular. Hem ulemayı Yahud'dan İbni Yamin ve Muhayrık ve Kabul Ahbar gibi çok ulemayı Yahud Efsaf-ı kitaplarında gördüklerinden imana gelmişler, sair imana gelmeyenleri de ilzam etmişler. Hem ulemayı Nasara'dan meşhur bahsi geçen Bahirayı rahip ki Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Şam tarafına amucasıyla gittiği vakit 12 yaşındaydı. Bahira rahip onun hatırı için Kureyşileri davet etmiş. Baktı ki kafileye gölge eden bir parça bulut daha kafile yerinde gölge ediyor. Demek aradığım adam orada kalmış. Sonra adam göndermiş onu da getirtmiş. Ebu Talib'e demiş, sen dön Mekke'ye git. Yahudiler hasuddurlar bunun evsafı Tevrat'ta mezkurdur, hıyanet ederler. Hem Nasturul Habeş'e ve Habeş reisi olan Necaşî, evsafı Muhammediye'yi kitaplarında gördükleri için beraber iman etmişler. Hem Dağıtır isminde meşhur bir Nasrani alimi evsafı görmüş, iman etmiş, Rumlar içinde ilan etmiş, şehit edilmiş. Hem Nasrani esasından Haris İbni Ebi Şemir İlgassani, ve Şam'ın büyük dini reisleri ve melikleri yani sahibi İliya ve Hirakl ve İbn-i Natur ve Carut gibi meşhur zatlar kitaplarında evsafını görmüşler ve iman etmişler. Yalnız Hirakl dünya saltanatı için imanını izhar etmemiş. Hem bunlar gibi Selmanül Farisi o da evvel nasraniydi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın evsafını gördükten sonra onu arıyordu. Hem Temim namında mühim bir alim, hem meşhur Habeş reisenecaşi, Necaşi, hem Habeş nasarası, hem Necran papazları, bütün müttefikan haber veriyorlar ki, biz evsaf-ı nebeviyeyi kitaplarımızda gördük, onun için imana geldik. Üçüncü Hüccet işte bir numune olarak Tevrat, İncil, Zebur'un, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ait ayetlerinin birkaç numunesini göstereceğiz. Birincisi, Zebur'da şöyle bir ayet var. Allahümme ba'ath lena mukîme Sunnete ba'del fetreti. Allah'ım bize fetret devrinden sonra mukîmü sünneyi gönder. Mukîmü sünne ise... İsmi Ahmedidir. İncil'in ayeti: ve <gülüyor> Yani ben gidiyorum. Ta size faraklit gelsin. Yani Ahmet gelsin. İncil'in ikinci bir ayeti: "İnni Yani ben Rabbimden Hakkı batıldan fark eden bir peygamber istiyorum ki, ebede kadar beraberinizde bulunsun. Faraklit, El-Fâriqü Beyne'l-Hak'i Vel-Bâtil manasında, peygamberin o kitaplarda ismidir. Tevrat'ın ayeti, İnne Allahe kâle li İbrahime inne hajara ve yekûnü min veledihâ men yeduhu fevkal jemîî ve yadul mabsuuta ileyhi bil yani Hazreti İsmail'in validesi olan Hacer evlat sahibesi olacak ve onun evladından öyle birisi çıkacak ki o veledin eli umumun fevkinde olacak ve umumun eli huşu ve itaatle ona açılacak Tevrat'ın ikinci bir ayeti ve قال لموسى إني مقيم لهم نبيًا من بني إخوتهم مثلك وأجري قولي في فمه والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فإني أنتقم منه yani Beni İsrail'in kardeşleri olan Beni İsmail'den senin gibi birini göndereceğim ben Sözümü onun ağzına koyacağım. Benim vahyimle konuşacak. Onu kabul etmeyene azap vereceğim. Tevrat'ın üçüncü bir ayeti. Kâle İhtar Muhammed ismi o kitaplarda müşeffah vel munhaminna muhimmataya gibi Süryani isimler suretinde Muhammed manasındaki İbrani isimleriyle gelmiş. Yoksa sarih Muhammed ismi az vardı. Sarih miktarını dahi hasut Yahudiler tahrif etmişler. Zebur'un ayeti ya Davud, yati ba'dake nabiyyun yusamma Ahmad wa Muhammedan sadiqan sayyidan ummatuhu marhumatun. Ey Davud, senden sonra Ahmet, Muhammed, sadık ve Seyit isminde bir peygamber gelecektir. Onun ümmeti de Allah'ın merhametine mazhardır. Hem Aba dile isebadan ve kutub-ı sabıkada çok tetkikat yapan Abdullah İbni Amr İbnü'l-As ve meşhur ulemayı Yahud'dan en evvel İslam'a gelen Abdullah İbni Selam ve meşhur kabul ahbar denilen Beni İsrail'in allamelerinden o zamanda daha çok tahrifata uğramayan Tevrat'ta aynen şu gelecek ayeti ilan ederek göstermişler. Ayetin bir parçası şudur ki Musa ile hitaptan sonra gelecek peygambere hitaben şöyle diyor ye eyühan nebiyü inna arsalnaka shahiden ve mubessiran ve neziran ve hirzan lil ummiyin ente abdi ve rasuli sammaytuka al mutawakkila leysa bifazzin ve la ghalizin ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله Ey peygamber biz seni hakikaten bir şahit bir müjdeci bir korkutucu ve ümmilere bir koruyucu olarak gönderdik sen elbette benim kulum ve resulümsün ben sana mütevekkil ismini verdim bu peygamber kötü huylu, katık kalpli, çarşılarda bağırıp çağıran değildir. O kötüle kötülükle mukabele etmez. Fakat o kötülüğü avf ile mağfiretle karşılar. Allah, eğrilmiş sapmış olan milleti bu peygamberle La ilahe illallah demeleri suretiyle doğrultmadıkça o peygamberin ruhunu asla kabzetmeyecektir. Tevrat'ın bir ayeti daha. Muhammedun Rasûlullâhi mevliduhu bi ve hicratuhu bi Taybete ve mulkuhu bi Şam ve ümmetuhu'l-Hammâdûn Muhammed Allah'ın resulüdür. Doğum yeri Mekke, hicret edeceği yer Taybe, Medine, saltanatı Şam'dadır. Onun ümmeti çok hamdeder. İşte şu ayette Muhammed lafzı Muhammed manasında Süryâni bir isimde gelmiştir. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha. Ente abdi ve rasulü semmeytükel mütevekkil. Sen benim kulum ve rasulümsün. Ben sana mütevekkil adını verdim. İşte şu ayette Beni İshak'ın kardeşleri olan Beni İsmail'den ve Hz. Musa'dan sonra gelen peygambere hitap ediyor. Tevrat'ın diğer bir ayeti daha. ''Abdiyel muhtaru leyse bifazzin Benim seçkin kulum, kötü huylu ve katı kalpli değildir. İşte muhtarın manası Mustafa'dır. Hem ismi nebevidir. İncil'de İsa'dan sonra gelen ve İncil'in birkaç ayetinde alem reisi unvanıyla müjde verdiği Nebi'nin tarifine dair, min hadidin bihi ve Onun yanında kılıcı vardır. Onunla savaşacaktır. Ümmeti de öyledir. İşte şu ayet gösteriyor ki sahibi's seyf ve cihada me'mur bir peygamber gelecektir. bir hadid kılıç demektir. Hem ümmeti de onun gibi sahibi's seyf yani cihada me'mur olacağını Süreyye Feth'in ahirinde. fil İncil'deki vasıfları da şöyle bir ekin gibidir ki filizini çıkardı, onu güçlendirdi, kalınlaştı. Derken gövdesinin üstüne dikildi. Ekincilerin hoşuna gidiyor, onlarla kafirlere gayz vermek için. Fetih 29 ayeti, İncil'in şu ayeti gibi başka ayetlerine işaret edip, Muhammed aleyhissalatu vesselam sahib bu seyf ve cihada memur olduğunu İncil'le beraber ilan ediyor. Tevrat'ın 5. kitabının 33. babında şu ayet var. Hak teala Turisinada ikbal edip bize saîrden tulu etti ve Faran dağlarında zahir oldu. İşte şu ayet nasıl ki Turisinada ikbali Hak fıkrasıyla nübüvvet-i ve Şam dağlarından ibaret olan Sair'den tulu tuluu Hak fıkrasıyla nübüvvet-i seviyeyi ihbar eder. Öyle de bil ittifak Hicaz dağlarından ibaret olan Faran dağlarından Zuhuru Hak fıkrası ile biz zarure risaleti Ahmediye aleyhisselamı haber veriyor. Hem Sure-i ahirinde "Zelike fit Tevrat" bu onların Tevrat'taki meselleri. Fetih 29 hükmünü tasdiikan. Tevrat'ta Faran dağlarından zuhur eden peygamberin sahabeleri hakkında şu ayet var. Kutsilerin bayrakları beraberindedir ve onun sağındadır. Kutsiler namiyle tavsif eder, yani onun sahabeleri kutsi, salih evliyalardır. Eş'üya peygamberin kitabında 42. babında şu ayet vardır. Hak Sübhanehu ahir zamanda kendinin istifa gerde ve bergüziidesi kulunu bahsedecek ve ona Ruhul Emin Hazreti Cibrili yollayıp dini ilahi seni ona talim ettirecek ve o dahi Ruhul Emin'in talimi ve çile nasa talim ileyecek ve beynen nas hak ile hükmedecektir. O bir nurdur. Halkı zulümattan çıkaracaktır. Rabbin bana kable'l-vuku bildirdiği şeyi ben de size bildiriyorum. İşte şu ayet, gayet sarih bir surette, ahir zaman peygamberi olan Muhammed aleyhissalatü vesselamın efsafını beyan ediyor. Mişail ile müsemma Mihail peygamberin kitabının dördüncü babında şu ayet var. Ahir zamanda bir ümmeti merhume kaim olup, orada Hakk'a ibadet etmek üzere, Mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden orada birçok halk toplanıp Rabb-ı Vahide ibadet ederler. Ona şirk etmezler. İşte şu ayet zahir bir surette dünyanın en mübarek dağı olan Cebel-i Arafat ve orada her iklimden gelen hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmeti merhume namı ile şöhret şiar olan ümmeti Muhammediyeyi tarif ediyor. Zebur'da 72. babında şu ayet var. Bahirden bahire, Malik ve nehirlerden, Arzın makta ve müntehasına kadar malik ola. Ve kendisine Yemen ve Cezayir mülükü hediyeler götüreler. Ve padişahlar ona secde ve inkiyat edeler. Ve her vakit ona salat ve her gün kendisine bereketle dua oluna. Ve envarı Medine'den münevver ola ve zikri ebedül abad devam ede. Onun ismi Şems'in vücudundan evvel mevcuttur. Onun adı Güneş durdukça münteşir ola. İşte şu ayet pek aşikar bir tarzda Fahri Alem ve vesselamı tavsif eder. Acaba Hazreti Davud aleyhisselamdan sonra ''Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamdan başka hangi nebi gelmiş ki, şarktan garba kadar dinini neşretmiş ve mülükü cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi bir inkiyat altına almış ve her gün nevi beşerin humsunun salavat ve dualarını kendine kazanmış ve envarı Medine'den parlamış. Kim var? Kim gösterilebilir?'' Hem Türkçe Yuhanna İncil'inin 14. bab ve 30. ayeti şudur. Artık sizinle çok söyleşmem. Zira bu alemin reisi geliyor ve bende onun nesnesi asla yoktur. İşte alemin reisi tabiri fahri alem demektir. Fahri alem unvanı ise Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın en meşhur unvanıdır. Yine İncil'e i Yuhanna 16. bab, ve yedinci ayet şudur. Ama ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim size faidelidir. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. İşte bakınız, reisi alem ve insanlara hakiki teselli veren Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamdan başka kimdir? Evet, fahri alem odur. Vefani insanları idam-ı ebediden kurtarıp teselli veren odur. Hem İncil-i Yuhanna 16. bab 8. ayeti, o dahi geldikte dünyayı günaha dair, salaha dair ve hükm'e dair ilzam edecektir. İşte dünyanın fesadını salaha çeviren ve günahlardan ve şirkten kurtaran ve siyaset ve hakimiyeti dünyayı tebdil eden Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamdan başka kim gelmiş? Hem İncil-i Yuhanna 16. Bab 11. Ayet Zira bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir. İşte alemin reisi, Haşiye. Evet, o zat öyle bir reis ve sultandır ki 1350 senede ve ekser asırlardan her bir asırda La akal 350 milyon tebaası ve raiyeti var. Kemali teslim ve inkiyatla evamirine itaat ederler. Her gün ona selam etmekle tecdidi biat ederler. İşte alemin reisi elbette seyyidül beşer olan Ahmed-i Muhammed aleyhissalatu ve selamdır. Hem i̇ncil Yuhanna 16. bab ve 13. ayet. Ama o hak ruhu geldiği zaman, sizi bir cümle hakikate irşad edecektir. Zira kendisinden söylemiyor. Bir cümle işittiğini söyleyerek, gelecek nesnelerden size haber verecek. İşte bu ayet sarihtir. Acaba umum insanları birden hakikate davet eden, ve her haberini vahiyden veren ve Cebrail'den işittiğini söyleyen ve kıyamet ve ahiretten tafsilen haber veren Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamdan başka kimdir? Ve kim olabilir? Hem kütüb ve Enbiya'da Resul-i aleyhisselatu aleyhissalatü vesselamın Muhammed, Ahmet, Muhtar manasında Süryani ve İbrani isimleri var. İşte Hazreti Şuayb'ın Suhufunda ismi Muhammed manasında Mushaffah'tır. Hem Tevrat'ta yine Muhammed manasında El Munhaminna, hem Nebiyül Haram manasında Himmataya, Zebur'da El Muhtar ismiyle müsemmadır. Yine Tevrat'ta El Hatimul Hatim, hem Tevrat'ta ve Zebur'da Mukimüs Sunneti hem Suhuf-i İbrahim ve Tevrat'ta Mazun Mâzun'dır. Hem Tevrat'ta Ahyet'tir. Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm demiş. İsmi fil kurân Muhammedun ve fil-İncil-i Ahmedun ve fit Tevrat Ahyet. Kur'an'da ismim Muhammed, İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahiyet'tir buyurmuştur. Hem İncil'de Esma-i Nebevi'den Sahibul Kadib vel -hirâveti. yani kılıç ve asa sahibi. Evet Sahibul Seyf enbiyalar içinde en büyüğü ümmetiyle cihada memur Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dır. Yine İncil'de Sahibul taçtır. Evet Sahibul Tac unvanı Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a mahsustur. Taj, amame yani sarık demektir. Eski zamanda milletler içinde milletçe umumiyet itibariyle sarık ve agel saran kavmi Arap'tır. İncil'de sahibüttac kat'i olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam demektir. Hem İncil'de el veyahut el ki İncil tefsirlerinde Hak ve batılı birbirinden tefrik eden hakperest manası verilmiş ki, sonra gelecek insanları Hakka sevk edecek zatın ismidir. İncil'in bir yerinde İsa aleyhisselam demiş, ''Ben gideceğim, ta dünyanın reisi gelsin.'' Acaba Hz. İsa aleyhisselamdan sonra dünyanın reisi olacak ve hak ve batılı fark ve temyiz edip, Hz. İsa aleyhisselamın yerinde insanları irşad edecek. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan başka kim gelmiştir? Demek Hazreti İsa aleyhisselam ümmetine daima müjde ediyor ve haber veriyor ki, Birisi gelecek, bana ihtiyaç kalmayacak. Ben onun bir mukaddimesiyim ve müjdecisiyim. Nasıl ki şu ayet-i kerime, وَإِذْ قَالَ عِيْسَ اَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ Meryem oğlu İsa da, Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi olarak gönderildim demişti. Saf 6 Haşiye Seyyah-ı Meşhur Evliya Çelebi, Hazreti Şem'un-u Safa'nın türbesinde Ceylan derisinde yazılı İncil-i Şerif'te bu gelen ayeti okumuştur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hakkında nazil olan ayet, bir oğlan yani İbrahim neslinden ola, peygamber ola, yalancı olmaya onun Mevlid-i Mekke ola, Salihlikle gelmiş ola, Onun mübarek adı Ahmet Muhammed ola, Ona uyanlar bu cihan ıssı olalar, Dahi ol cihan ıssı ola. Evet, İncil'de Hazreti İsa aleyhisselam çok defalar ümmetine müjde veriyor. İnsanların en mühim bir reisi geleceğini, ve o zatı da bazı isimlerle yad ediyor. O isimler elbette Süryani ve İbranidirler. Ehli tahkik görmüşler. O isimler Ahmet, Muhammed, Fârikun beyne'l hak ve'l manasındadırlar. Demek İsa aleyhisselam çok defa Ahmet ve vesselam'dan beşaret veriyor. Sual. Eğer desen neden Hz. İsa aleyhisselam her nebiden ziyade müjde veriyor? Başkalar yalnız haber veriyorlar, müjde sureti azdır. El-Cevap Çünkü Ahmet aleyhisselatü vesselam, İsa aleyhisselamı Yahudilerin müthiş tekzibinden ve müthiş iftiralarından ve dinini müthiş tahrifattan kurtarmakla beraber, İsa Aleyhisselam'ı tanımayan Beni İsrail'in suubetli şeriatına mukabil, sühuletli ve cami ve ahkamca şeriatı ı iseviyenin noksanını ikmal edecek bir şeriat-ı sahiptir. İşte onun için çok defa alemin reisi geliyor diye müjde veriyor. İşte Tevrat, İncil, Zebur'da, vesaîr suhûfu enbiyada çok ehemmiyetle ahirde gelecek bir peygamberden bahisler var. Çok ayetler var. Nasıl bir kısım numunelerini gösterdik? Hem çok namlarla o kitaplarda mezkurdur. Acaba bütün bu kütübü enbiyada bu kadar ehemmiyetle mükerrer ayetlerde bahsettikleri Ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dan başka kim olabilir? İkinci kısım. İrhasattan ve delail-i nübüvvetten maksat şudur ki, bi'set-i Ahmediyeden evvel zamanı fetrette kahinler hem o zamanın bir derece evliya ve arife billah olan bir kısım insanları Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın geleceğini haber vermişler ve ihbarlarını da neşretmişler. Şiirleriyle gelecek asırlara bırakmışlar. Onlar çoktur. Biz ehli siyer ve tarihin nakl ve kabul ettikleri meşhur ve münteşir olan bir kısmını zikredeceğiz. Ez cümle Yemen padişahlarından Tübba isminde bir melik Rasul Ekrâm Aleyhisselatü ve Selam'ın eski kitaplarda görmüş, iman etmiş. Şöyle bir şiirini ilan etmiş: Şehittu Ala Ahmed, Annu Rasulum Min Allah Barin Nsemi, Falomudd Umri İla Umrihi, Lekuntu Vaziran Lhu Vabna Ammi. Yani ben Ahmed Aleyhisselam'ın rızâletini tasdik ediyorum. Ben onun zamanına yetişseydim, ona vezir ve ammizade olurdum. Yani Ali gibi olurdum. İkincisi, meşhur Kus İbni Said'e ki, kavmi Arap'ın en meşhur ve mühim hatibi ve muvahhid bir zat-ı ruşen zamirdir. İşte şu zat da setine bevi'den evvel risaleti Ahmediye'yi şu şiirle ilan ediyor. Ersele <gülüyor> fînâ Hayre nebiyyin kad bu ise, Salla aleyhillâhu lehu rakbun ve Bize gönderilenlerin en hayırlısı, Peygamberlerin en üstünü olarak Ahmedi gönderdi. Kafileler onu ziyaret için yollara düştükçe ve bu teşvik edildikçe Allah ona salat eylesin. Üçüncüsü, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ecdadından olan Kab ı İbni Lüey, nübüvvet Ahmediye Aleyhisselam'ı ilham eseri olarak şöyle ilan etmiş. Alâ gafletin ye'tin Muhammedun, Yani fücreten muhammed Nebi gelecek, doğru haberleri verecek. Dördüncüsü, Yemen padişahlarından Seyf İbn-i Ziyyezen, kütübü sabıkada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın efsafını görmüş, iman etmiş, müştak olmuştu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Ceddi Abdülmuttalip, Yemen'e kafile-i gittiği zaman, Seyf İbn-i Ziyyezen onları çağırmış, onlara demiş ki, اِذَا بُلِدَ بِتِهَامَةَ غُلَامٌ بِهِ عَلَامَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ شَامَةٌ كَانَتْ لَهُ الْاِمَامَةُ وَلَكُمْ بِهِ الزَّعَامَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ لَجَدُّهُ غَيْرَ Yani Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Onun iki omuzu arasında hatem gibi bir nişan var. İşte o çocuk umum insanlara imam olacak. Sonra gizli Abdülmuttalib'i çağırmış, o çocuğun ceddi de sensin diye keramet bir bi'isetten evvel haber vermiş. Beşincisi, Varaka İbni Nevfel, Hatice-i Kübra'nın ammizadelerinden, bidayeti vahide Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm telaş etmiş. Hatice-i Kübra o hadiseyi meşhur Varaka İbni Nevfel'e hikaye etmiş. Varaka demiş, onu bana gönder. Resul Ekrem Aleyhisselatu ve selam Varaka'nın yanına gitmiş. Mebd'i vahiydeki vaziyeti hikaye etmiş. Varaka demiş. Ebşir fe ana eşhedu anneke'llezî beşer bi İbn Meryem ve anneke alâ nâmûs Îsâ ve anneke nebiyyun mursel. Yani telaş etme. O halet vahiydir. Sana müjde İntizar edilen Nebi sensin. İsa seninle müjde vermiş. Altıncısı Askela nülhumyeri nam arife billah. Bir sete evvel Kureyşileri gördüğü vakit içinizde dava yürübüvet eden var mı? Yok derlerdi. Sonra bir set vaktinde yine sormuş. Evet demişler. Biri dava yönübüvet ediyor. Demiş. İşte alem onu bekliyor. Yedincisi Nasara ulemayı benamından İbnül Ala bir isetten ve Peygamberi görmeden evvel haber vermiş. Sonra gelmiş Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselamı görmüş, demiş. Yani ben senin sıfatını İncil'de gördüm, iman ettim. i̇bn Meryem İncil'de senin geleceğini müjde etmiş. Sekizincisi, bahsi geçen Habeş Padişahı Necaşi demiş. Layteli gidmetahu bedelen an hâzihi saltana. Yani, keşke şu saltanata bedel, Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselamın hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanatın pek fevkindedir. Şimdi ilham-ı rabbani ile gayipten haber veren bu ariflerden sonra gayipten ruh ve cin vasıtasıyla haber veren kahinler pek sarih bir surette Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın geleceğini ve nübüvvetini haber vermişler. Onlar çoktur. Biz onlardan meşhurları ve manevi tevatür hükmüne geçmiş ve ekser tarih ve siyerde nakledilmiş birkaçını zikredeceğiz. Onların uzun kıssalarını ve sözlerini siyer kitaplarına havale edip yalnız icmalen bahsedeceğiz. Birincisi, Şık isminde meşhur bir kahindir ki, bir gözü, bir eli, bir ayağı varmış. Adeta yarım insan. İşte o kahim manevi tevatür derecesinde kat'î bir surette tarihlere geçmiş ki, Risaleti Ahmediye Aleyhissalatu vesselam'a haber verip mükerreren söylemiştir. İkincisi meşhur Şam kahini Satih'tir ki kemiksiz, adeta azasız bir vücut. Yüzü gövsü içinde bir acûbey-i hilkat ve çok da yaşamış bir kahindir. Gayipten verdiği doğru haberler o zaman insanlarda şöhret bulmuş. Hatta Kisra yani Fars padişahı Gördüğü acip rüyayı ve Veladeti i Ahmediye Aleyhisselam zamanında sarayın 14 şerefesinin düşmesinin sırrını Satih'ten sormak için Mubizan denilen âlim bir elçisini göndermiş. Satih demiş: "14 zat sizlerde hakimiyet edecek, sonra saltanatınız mahvolacak. Hem birisi gelecek, bir din izhar edecek." İşte o sizin din ve devletinizi kaldıracak mehalinde Kisra'ya haber göndermiş. İşte o satih sarih bir surette ahir zaman peygamberinin gelmesini haber vermiş. Hem kahinlerden Sevat İbni Karib devsi ve Hünafir ve Efâ Necran ve Cizl İbni Cizlül Kindi ve İbni Halasetet Devsi ve Fatıma bint Numan'ın cariye gibi meşhur kahinler Siyer ve tarih kitaplarında tafsilen beyan ettikleri vecih üzere, ahir zaman peygamberinin geleceğini, o peygamber de Muhammed ve vesselam olduğunu haber vermişler. Hem Hazreti Osman'ın akrabasından Sü'da binti Küreiz, kahinlik vasıtası ile Resul-i Ekrem ve vesselamın nübüvvetini gayipten haber almış. Bidayet-i İslamiyet'te Hazreti Osman'ı ı Zinnureyn'e demiş ki, sen git iman et. Osman bidayette gelmiş, iman etmiş. İşte o da o vakayı böyle bir şiirle söylüyor. Hedallahu Usmana's fa Allah celle celaluhu onun sözü vasıtasıyla iffetli Osman'ı hidayete erdirdi ve doğru yolu gösterdi hem kâhinler gibi hatif denilen, şahsı görünmeyen ve sesi işitilen cinniler, Rasul i Ekrem ve selamın geleceğini mükerreren haber vermişler. Ez cümle, Zübab İbnül Haris'e hatifi cinni böyle bağırmış, onun ve başkasının sebebi İslam'ı olmuş. Ya Zübab, Ya Zübab, İsmail Acebel Ucaab, Bu'iysa Muhammedun Bil Kitâb, yedعو بمكة فلا يجاب ey zubab ey zubab şu hayretengiz haberi dinle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitapla birlikte peygamber olarak gönderildi Mekke'de Allah'a imana çağırıyor fakat ona icabet edilmiyor Yine bir hatif-i cinni Sami'a ibn Murra el el-Gatafani'ye böyle bağırmış bazılarını imana getirmiştir. Ca'a hakqun faset'a ve dumira batilun tanqama. Hak gelip her tarafa yayıldı. Batıl da helak olup kayboldu. Bu hatiflerin beşaretleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur. Hem nasıl kahinler, hatifler haber vermişler. Öyle de sanemler dahi ve sanemlere kesilen kurbanlar dahi Resulullah Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın risaletini haber vermişler. Ez cümle kıssayı meşhur edendir ki Mazin kabilesinin sanemi bağırıp demiş: nebiyyun mursalun bi Bu Allah tarafından gönderilmiş bir nebidir ki indirilmiş bir hakikatle Kur'anı ı Kerim'le geldi. diyerek risaleti Ahmediye aleyhisselamı haber vermiş. Hem Abbas İbni Mirdas'ın sebebi İslamiyeti olan meşhur vaka şudur ki, Dımat, Dımar namında bir sanemi varmış. O sanem bir gün böyle bir ses vermiş. Evde ve kâne Yani Muhammed gelmeden evvel bana ibadet ediliyordu. Şimdi Muhammed'in beyanı gelmiş. Daha o dalalet olamaz. Hazreti Ömer İslamiyet'in evvel Sanem'e kesilen bir kurbandan böyle işitmiş. Ya âle zeri'h, emrun necih, raculun fasih, yekûlü la ilahe illallah. Ey zeri'h ailesi! Başarıya ulaşmış bir iş, fasih konuşan bir adam la ilahe illallah diyor. İşte bu numuneler gibi çok vakalar var. mevsup kitaplar kabul edip nakletmişler. Nasıl ki kahinler, ârif-i billahlar, hatifler, hatta sanemler ve kurbanlar Risaleti Ahmediye aleyhisselamı haber vermişler. Her bir hadise dahi bir kısım insanların imanına sebep olmuş. Öyle de bazı taşlar üstünde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında Hatt-ı kadim ile Muhammedun Muslihun Eminun Muhammed ıslah edici ve emindir gibi ibareler bulunmuş. Onunla bir kısım insanlar imana gelmişler. Evet, hatt-ı kadim ile bazı taşlarda bulunan Muhammedun Muslihun Eminun Resul Ekam Ekrem salatu ve selam'dan ibarettir. Çünkü ondan evvel zamanına pek yakın Yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle muslihi emin tabirine liyakatleri yoktur. <gülüyor>